Tin Suresi. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla, andolsun incire, zeytine, turi sinaya ve şu güvenli kenteki, biz insanı gerçekten en güzel bir biçimde yarattık. Sonra da onu düşüklerin en düşüğüne, aşağıların en aşağısına çevirip attık. İman edip hayra ve barışa yönelik iş üretenler müstesna. Bunlar için kesintisiz bir ödül vardır. Böyleyken dini sana ne yalanlatır? Allah yargıçların en güzel hüküm vereni değil mi?